Merhaba Açık Radyo dinleyenleri iki haftada bir açık dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Mihran. Bu hafta bir konuğumuz var. Programımızda dansçı, koreograf, eğitmen Melih Kıraç bizlerle. Hoş geldin Melih. Selam Duygu Mihran. Merhaba. E, aslında e, katılabilseydi Leyla'yı da, Leyla, Leyla Postalcıoğlu'nu da konuk olarak alacaktık. Zamanları denk getiremedik. Mihran'ın da hem e, program yapımcısı hem konuğu sayılabileceği bir programa doğru bugün açılacağız. Çünkü Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleşmekte olan şu anda Memento İstanbul, Kristof e, Aile Arşivi sergisi ve onun üzerine şu anda çalışmaları devam eden, provaları devam eden bir performans etkinliği üzerine konuşacağız e, bu hafta. Ve bu etkinliğin içinde aynı zamanda Mihran da yer alıyor. E, kısaca Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sergi için Hazırladığı metinden bir giriş yapmak istiyorum ben. Biriktirdiğimiz ve kıymet verdiğimiz objeler, zevk ve ilgi alanlarımızı, tarihimizi ve varoluşumuzu belirlerken aile miraslarımızın ve hikayelerimizin anlatılmasına da aracılık ederler. Maddi ve manevi olarak bizler için değerli olan bu hatıralar aynı zamanda burada olduğumuzun da kanıtlarıdır diyor serginin açıklamasında bu. Üç nesil sanatçı bir ailenin aslında e, son kuşağının Peter Christoph'un e, kendisinin eserlerinin içinde yer aldığı bir sergi. İsterseniz biraz bu sergiye katılım nasıl gerçekleşti? E, şu anda çalıştığınız nasıl bir yaklaşımla ilerliyorsunuz? Böyle bir giriş yapalım. Oradan zaten e, sorularımız çoğalacak. Melih sen başla. Ben. Olur tabii. Yani şey e, yapı krediden Ahsen Erdoğan'ın daveti üzerine aslında sergiyle tanışma fırsatımız oldu ve sergiden yola çıkarak bir performans gerçekleştirme fikri e, açığa çıktı. Ben bundan birkaç yıl önce yine e, Konya'dan başka programlarda da bahsettiğim aslında Konya'dan çok küçük yaşta İstanbul'a göç etmiş babaannem hakkında e, yaptığım araştırmayla ilgili bir solo üzerine çalışıyordum ve o solaya çalışırken yapı kredi de e, yaşlılıkta hafıza özellikle yaşlılıkta e, daha önceden göç etmiş ve yaşlanan kişilerin hafızasında oluşan bir takım e, işte araştırmalara odaklanan Slaseti fabrikası daha çok etkilenmiştim o süreçte ve e, Yapı Kredi'ye bir teklif götürmüştüm bu solo ve kitap e, çerçevesinde bir etkinlik yapılabilir mi gibi. Sevgili Ahsen'e fakat o dönem e, pek mümkün olmadı bu. Sonra onlar bu sergiye çalışırken e, biraz değil aslında temelinde hafıza, hatıralar, işte saklanan objeler, onların aktarımından yine yola çıktığı için böyle bir teklifle geldi. Acaba bu sergide bir performans yapmak ister misiniz? diye. Ve daha sonra işte serginin üç tane küratörü var. Peter da aynı zamanda hem kendi ailesinin arşivini tutan, aktaran kişi, aynı zamanda bir sanatçı. Onunla tanıştık ve aslında o bizi tamamen özgür bırakarak Hani o görüşmeden sonra da bir daha karşılaşmadan sergide çalışmamız başladı. Yine tabii ki şey yani bizler için farklı biraz belki ondan bahsedilebilir. Hani genelde müzelerde ya da görsel sanatlarla işte görsel sanatçıların işlerinde yer aldığımız örnekler olabiliyor. Ya da hani üçümüzün daha önce İstanbul Modern'deki deneyimi gibi müze mekanlarına hala hazırda orada işler varken başka bir performansla dahil olabiliyoruz. Bunda da hani biraz kendi sanatçısından bağımsız hani tamamen bizim kendi çıkış noktalarımızı sorguladığımız bir seyirci gibi baktığımız sonra o seyirci gibi bakıştan yeni bir şey ürettiğimiz bir ilişki var burada da. Yine Müze saatleri hani müze kapandığında giriyoruz mekana. Çünkü işte e, seyirci varken çalışmak e, bazen kaçak yapıyoruz seyirci varken çalışmalarımızı. Ama hani normal çalışmalarımızdan çok farklı olduğu için onu da söylemek istiyorum. Hani akşam 7'de başlıyoruz provaya ve gece on ikilere vesaire devam ediyor. Şu anda öyle bir sürecin tam ortasındayız. Evet, ben de onu bir hatırlatmak istiyordum dinleyenlere. Böyle alanlarda çalışmanın hem bazen avantajı, bazen de saatsel olarak dezavantajı olabiliyor. O alanları hiç insan yokken müzeleri ya da galerileri e, görme şansımız oluyor. O eserlerle karşılıklı oturma, seyretme, bakma şansımız oluyor böyle çalışmalarda. E, bu biraz ne şartlarda çalıştığınızın da biraz hani e, cevabı gibi oldu. Peki bu konsepti belirlerken biraz hikayeni anlattın seni ne heyecanlandırıyor diye. Bu sergi özelinde sizi çeken şeyler ya da kendini kişisel hikayelerinize döndüren objeler oldu mu? Biraz öyle ayrıntılara girelim mi? Belki ben bu soruyu biraz daha genelden alıp buraya aktarmaya çalışabilirim. Burada dansçı olarak ım, ilgimi ve merakımı çeken bu gibi ıı, projelerde hep şöyle oluyor. Yani sen bir koreografın dünyasına giriyorsun ya da sen bir koreografi yaparken ıı, kendi merak ettiğin malzemeler ve imaj dünyası üzerinden yola çıkıyorsun. Fakat burada zaten bir hazırlanmış bir renginden onu yerleştirme biçimine kadar Düşünülmüş bir e, serginin ya da bir sanat yapıtının, e, yapıtından etkilenmen e, isteniyor aslında. Ve bence bu çok keyifli bir süreç bir e, dansçı için. Çünkü e, hem e, imajlar dünyası aslında yani bizi harekete geçirebilecek birçok normalde kendi merakın ya da dansçı dünyasının içinde karşılaşamayacağın imajlar hem de aslında e, tarih tabii ki. Bizim burada şu anda odaklandığımız nokta biraz daha en başta İstanbul'du. E, belki neden böyle olduğunu Melih biraz anlatır. E, evet sana katılıyorum. Yani şey gibi aslında bir tiyatro oyunun yapar gibi yani bir elinde bir metin var Hı -hı. ve Herkes o metinle bir şey yapabilir ama onun çıktısı her seferinde, her yönetmenle, her oyuncuyla çok farklı olduğu gibi. Burada da aslında bir hani şey var, okunacak bir alan var bizler için. Yani bir sıfır boş bir alandan başlamıyoruz. yani Hem dramaturjik olarak bir şeyden söz ediyorum hem de aslında bir fiziki şartlar bakımından. Hem müzenin e, sunduğu bir fiziksellik var. ...bir mekansallık var... ...hem de o mekansallığın içinde... ...oluşturulmuş bir... E, dramaturji var hali hazırda... ...bizim çıkış noktamız biraz... ...bunun bize... E, ...ne söylediği üzerinden oluyor... ...ben hani şey gibi görüyorum... ...ya bunu çok böyle... ...özel bir fırsat gibi... ...yani gece boşken orada... ...zaman geçirmekten tut... E, ...o sergiyi boyutlandırma serüveninde hani seyirciden biraz daha öteye geçmek ve hani o fiziksellikle o dramaturjiyle, o tarihle e, hemhal olmak için böyle çok özel bir fırsat. Ya yani Mihra'nın söylediği gibi biz direkt e, İstanbulluluk ne demek diye e, düşünmeye başladık ve tabii ki üçümüzünde kendi aile tarihinde herkes de olduğu gibi her İstanbul'da yaşayan en azından birkaç kuşak ve belki güncel olarak da sorguladığı bir şey yani benim mesela işte aile tarihim dedemle babaannemden başlıyor ve o ikisi aslında o neredeyse hani çok küçük yaşta yetim kalmış İstanbul'a gelmiş ve İstanbullu olarak kendilerini kuran ve yapılandırmış kişiler yani öncesi ve öncesinin Kültürel bağlarından tamamen kopup o işte sergide etkilendiğiniz ve daha sonradan biraz hani bahsedebileceğim işte adab kuralları, işte hareket etme, insanlarla nasıl konuştuğun üzerine kendini kuran iki kişi. Mihran'ın ailesinin çok daha uzun bir İstanbullu olma tarihi var. Leyla'nın daha farklı. Biraz bunları... Aslında bize hani sorgulattı ve hani e, onlar biraz çıkış noktası haline geldi ya da işte bu Ala Turka ne demek Ala Franga ne demek 60'larda, 50'lerde İstanbul nasıl bugün neye dönüşmüş ee, ilk aklıma gelen bunlar Mihem sen Evet çünkü ne neden böyle bir yerlere geldik Çünkü aile e, bu üzerine çalıştığımız aile bir İstanbul sevdalısı Cumhuriyet sevdalısı ee, ve e, hayatlarının bir kısmı yanılmıyorsam 60'lardan itibaren New York'ta geçiyor ve hep İstanbul'da bağları çok kuvvetli ve e, İstanbul üzerine e, Türkiye üzerine e, bir e, kök salmaları devam ediyor yani e, bir göç de oluyor fakat ya da yaptıkları resimlerde sergide var olan hep İstanbul temalı çokça resim var. O yüzden biz de oralarda şu anda halihazırda hazırda belki değişebilir süreçte ama şu anda oraları çalışıyoruz diyebilirim. Bir de tabii hani Cumhuriyet'in belki ilk işte ilk yılları ve orada ondan da koptuğun zaman onun idealize edilmesi fikri o yaşam biçiminin idealize edilmesi ve insanın Herhangi birinin yani bu değeri e, taşıması kendisiyle birlikte götürmesi fikri tam olarak ne demek? Neden bunu taşıyor bu bedenler? Neden e, o coğrafyalar değişiyor ama bu özlem işte hasret temaları o insanlardan kopmuyor? Ya da biz ya da işte sergide e, sergi deneyimlenmesi gerekiyor tabii ki bizim anlatmamız bakış açımız ee, onu yansıtacak gibi değil ama e, yani 250 yıllık bir dantel masa örtüsüyle açılıyor. Yani insanın bunları saklayan, aktaran ve e, değerli olduğunu düşündürten şeyler neler? Biraz aslında bu kavramlardan bakıyoruz. Yani nasıl o değer konusunu... E, aktarabiliriz ve tabii ki sergide e, tüm bunlar nasıl bedenler aracılığıyla boyutlanabilir. Harika. Radyosunu şu anda açmış olanlar için ufak bir hatırlatma. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta e, şu anda hala e, sergilenmekte olan Memento İstanbul Christophe Aile Arşivi sergisi üzerine konuşuyoruz ve üç dansçının Melih, Miran ve Leyla'nın e, hali hazırda provalarına devam ettikleri ve yakında gerçekleşecek bu sergiyle birlikte e, yer alacak performansları üzerine konuşuyoruz. Bu arada e, Berkecan da sizlerle birlikte bu provalarda e, bir ses katmanı var Berkecan Özcan. Biraz ondan da bahsedebilir miyiz? E, evet, e, hali hazırda e, serginin kendisinde bir ses katmanı var. E, Peter Christoph'un kendi aile... Tarihini anlattığı parçalı birçok ekranda ve e, gözlerini kapattığında bütün bu seslerin aslında birbirini karıştığı bir vızıltı gibi. Ve de ayrı bir radyo odası var. E, fakat biz çalışmaya başladıkça bizim ayrı bir ses katmanına ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Ve bu noktada aslında Berkecan'a teklifte bulunduk. Şu anda da şöyle bir aşamadayız. Aslında Berke provalara geldi, prova izliyor hani ve daha sonra bir malzeme üretip o malzemeyi bize yolluyor. Daha dün akşam onun yolladığı malzemelerle ilk çalışmamızı yaptık diyebilirim. Evet bu arada dinleyenler için bu prova süreci en heyecanlı süreç. Her gün bir şeylerin yeniden böyle sepete eklendiği tepetten çıkartıldığı, böyle onların bir araya geldiği, nasıl şekilleneceğine karar verildiği, e, ortak heyecanlı bir süreç. E, heyecan arttı mı? Nasıl gidiyor şu anda? Yani ben kendi adıma işte üçümüz de Melih'in yönlendirmesiyle e, çalışıyoruz bir yandan. Mesela şu anda belki dinleyenleri de heyecanlandırabilecek bir şey olduğu için yani bir sergi alanındayız ve seyirci sonuçta oturarak izlemiyor ve Bizi bu sergi mimarisinin içinde takip etmesini istiyoruz. Ama bu nasıl olacak? Seyirci nerede duracak? Nereye geçecek? Seyirciyle nasıl bir iletişim kuracağız? Yani bir yandan biz hem bir bedensel bir malzeme üretmeye çalışırken bir yandan da seyircinin de bu konumunun nasıl olacağıyla ilgili de bir yandan kafa patlattığımız bir süreçteyiz. mi mutfaktan başka bilgiler vermek ister misin Mili? Dün akşam neler çalıştık? Evet şey normalde hani e, sahne düzeninde de e, seyircinin işi farklı alımlamasını sağlayacak deneyimler ya da hani şey oluyor. Ama bunda dediğin gibi çok baskın ve hani mümkün olduğunca organik bir biçimde o takibin sağlanması ya da bakışın planlanması gerekiyor. O yüzden o akıyor ama hani duygunun da bahsettiği şeyde hani aklıma direkt şu geliyor... Hani böyle sonuç odaklı bir çalışma yine yapmıyoruz. Hani belki daha önce mutlaka dinleyenler için biraz tanıdık gelecektir ama hani son ana kadar her şeyi biz de bilmiyoruz ve bazen tabii ki mini planlarla yola çıkıyoruz. O planlar bazen hayal ettiğimiz gibi olmuyor ve başka bir şeye dönüşüyor. Bazen de ta tamamen oranın atmosferi birden e, bir şey yaratıyor. Mesela bir e, Mario, Maria Hristova'nın e, Peter Hristov'un annesinin altmışlarda New York'a göç ettiklerinde işte Türk sesi radyosu diye bir program yapıyor ve işte sergide de böyle bir oda var. Dün gece mesela birden orada hiç beklemediğimiz belki e, sergide görünmeyen e, başka bir şeye temas edebilecek böyle bir şey meydana geldi birden. ya yani bazen de böyle bizim planlamadığımız şekilde bir şeyler yan yana geliyor ve oluşuyor aslında genel olarak hani onların peşindeyiz ee, ama tabii ki belirli bir zaman çerçevesi var o yüzden de şey e, bazı noktalarda stratejik olabiliyoruz hmm. peki ne zaman sonuç yani bu e, dinleyenler bu etkinliği şu anda hali hazırda yapı kredi kültürde çalıştığınız bu provaları devam eden performansı ne zaman seyredebilecekler? Çok az zaman kaldı aslında böyle bir gerçi yapı kredi kültür sayfasından da takip edebilirler etkinliği ama böyle bir bir haftamız mı var ne kadar var? Yani 10 Haziran'da oynayacağız evet. zaten bugün yarın tarihler de açıklanacak. Ama hani ilk tarih premieri 10 Haziran'da gerçekleşecek. Bu süreçle ilgili e, eklemek istediğiniz e, tecrübelerinizden aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü bir taraftan bu dün Can'ın size yolladığı hala çalışma aşamasında olan e, provadan bazı sesler de birkaç dakika bile olsa açık radyoda dinletebiliriz. Hı hı. Yani ben belki iki şeyi söyleyebilirim. Yani gerçekten bir arşivle bir sergiyle çalışmak çok verimli bir çalışma alanı veriyor dansçılar için. Umarım böyle şeyler çok daha fazla olur. Çok daha fazla farklı dünyalara girmemize vesile oluyor. Evet. Ben de ilk şey serginin konusuna işte üç nesil aynı zamanda arkasından objeler, biriktirilen hikayeleri e, okuduğum zaman e, size çok tam oturacak bir yolculuğun içinde olduğunuzu hayal ettim. Ben de heyecanla bekliyorum. Melis'ten sen, senin söylemek istediğin bir şey var mı programı bitirmeden önce? Evet. Hmm. Yani şey biz bize Mihran'ın dediği gibi şöyle bir fırsat da hani sunuyor. Zaten işte çok bir ya yani bir müze ortamı var ve içeride çok değerli objeler var. Dolayısıyla işte biz hani çok obje kullanmaya ya da dekor kullanabilecekken orada çok hassas davranıp oradaki e, aktarılmış ve yıllanmış objelerin e, varlığını korumaya ve bir şey eklememeye çalışıyoruz. Mesela bu yeni strateji demek aslında. Ya da zaten halihazırda hazırda bir ışık, ses ortamı var ve orada teatral bir e, izlek nasıl yaratabiliriz? Belki normalde sahnede tercih etmeyeceğimiz. hani Bunlar böyle mini ipuçları olabilir. E, Berke'den bahsettin. E, Hilal Kara kostümlerini yapıyor. O da biraz daha özen gösterdiğimiz bir şey oldu. Yani çünkü tamamen sergide işte hikayeleri ya da sakladıkları aktörlen insanlar ya da dönemden bahsettiğimizde yani bu dış görünüşün işte hatta Peter de onu söylüyor. Yani bir e, hani için kan ağlasa da o giyimine gösterdiğin özen vesaire gibi e, bağlantılar bizim işte seçimlerimize de çok sirayet etti. Sevgili Hilal de hani o yüzden kostümle uğraşıyor. Ekin önce proje asistanlığımızı yapıyor. Hepsine çok teşekkür ederiz ve Yapı Kredi'ye tabii ki yani hem sevgili Ahsen Erdoğan'a teşekkür etmek isterim hem de hani diğer küratörlere ve Peter'a tabii ki çünkü bir yandan hani biliyorsunuz yani ailenizle ilgili bir şeyi böyle herkese açmak ve sonra başka sanatçıların ona dahil olup sizin hiç karışmadığınız bir yerden yeni bir şey üretmesi oldukça e, özgürleştirici bir şey. Ve tabii ki çok değerli o teklif giden insanlar için. O yüzden teşekkür ederiz hepsine. Harika. Programın sonuna geldik. E, bu hafta Melik Kıraşlı konuğumuz, e, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleşen Memento İstanbul, Christophe aile arşivi sergisine gerçekleştirecekleri performans üzerine şu andaki prova süreçlerini konuştuk. İlk etkinlik onun da dinleyenleri bu etkinlikleri takip edip seyretmeye gidip dahil olmaya gözlemlemeye davet ediyoruz. Galiba gösterimizin ismini söylemedik. Evet. O da evet. kalsın o zaman. İstanbul'da herkes nasıl? İstanbul'da herkes nasıl etkinliğini seyretmeye davet ediyoruz. Harika. Bitirirken Belka Özcan'ın daha tamamlanmamış ama prova sürecinde dün kullandığınız bakalım o da neye evrilecek gösteri zamanına kadar. Birkaç dakikalık bir ses kaydını size dinleterek bu programı bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İki hafta sonra çıplak Ayaklar'la dans programında görüşmek üzere. Hareketle kalın.